Boş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İzmir'in Ali Ağa ilçesinde gemi söküm tesisi yakınlarındaki 55 farklı sokaktan rastgele toplanan toz numuneleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında analiz edildi. Asbest uzmanları halk sağlığına zararlı serpentin grubu krizotil türü asbest liflerini rastladı. Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği, Ali Ağa Çevre Platformu'nda yürütülen çalışmalar raporlanırken bölgedeki en riskli yerin tersane bitişindeki alan olduğu tespit edildi. Toz numunelerini inceleyen Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği İzmir Temsilcisi ve Asbest Söküm Uzmanı Nimet Koç, asbest başta akciğer zarı kanseri olmak üzere karın zarı kanseri, ölümcül mezotolyoma ve türevlerine yol açıyor. İnsanlar boğularak ölüyor ve oksijen tüpleriyle gezmek zorunda kalıyor. Bu araştırma bir başlangıç adımı ve mutlaka geliştirmeli. Üniversiteler, TÜBİTAK bu çalışmaya el atmalı. Bu madde sadece bu alanı değil geniş bir bölgeyi etkiliyor. Verilerin çokluğu hipotezlerin nesnelliğini gösterir. Sağlıklı bir yerde yaşayıp yaşamadığımızı araştırdık ancak araştırma genişletilip daha fazla numune alınırsa çalışma daha da nesnelleşecek. Numuneleri yüzeyden topraktan aldık. Rüzgarın etkisiyle bu maddenin sürüklenmesi durumu söz konusu. Bu maddeden Menemen ve İzmir dahi etkilenebilir düzenli bir denetim gerekiyor diye konuştu. WWF Türkiye Suriye'den Akdeniz'e yayılan petrol sızıntısıyla ilgili bir açıklama yaptı. Gelişmelerden duyulan kaygıyı ve üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada olayın bölgedeki kıyı ekosistemleri üzerine doğrudan ve uzun vadeli etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi. 800 km kareye yayıldığı bildirilen petrol Kıbrıs ve Türkiye kıyı şeridini de tehdit ediyor. Sızıntı bölgedeki deniz ekosistemleri ve biyoçeşitlilik üzerinde yıkıcı bir etki yapma riski taşıyor. Ayrıca geçimini turizm, balıkçılık gibi Akdeniz'in sağladığı kaynaklarla sürdüren topluluklar ve işletmeler içinde ciddi riskler var. Yerel haber kaynaklarına göre Baniyaz santralindeki bir tankta meydana gelen patlama çok miktarda yakıtın denize karışmasına neden oldu. Suriye Devlet Haber Ajansı Sana'ya göre sızıntı yapan tank 15 bin ton yakıtla doluydu. Yaşanan kaza Akdeniz Havzası'nda fosil yakıt çıkarma ve işletmenin taşıdığı büyük riskleri gözler önüne seriyor. Yarı kapalı yapısından dolayı Akdeniz Havzası'nda petrol gibi kirleticiler, kıyı ekosistemleri ve çevre ülkelerde yaşayan topluluklar üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler doğuracak. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarımız Akdeniz Havzası'nda tehlike altındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın en yoğun yuvalama alanları ve Ekim ayına kadar yavru çıkışları da devam ediyor. İskenderun Körfezi balıkçılık açısından önemli bir bölgemiz ve petrol kirliliği bu bölgede çalışan balıkçılarımız için ciddi bir tehdit. Doğu Akdeniz kıyılarımızdaki kıyı ve deniz koruma alanlarımız için petrol kirliliği ciddi bir tehdit diye konuştu WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinle. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son 50 yılı kapsayan araştırmasına göre 1970'ten bu yana hava koşulları kaynaklı afetlerin sayısı 5 kat arttı. Çalışma bu çaptaki ilk iklim araştırması olma özelliğinde hazırlanan raporda aşırı hava koşulları kaynaklı afetlerde 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği en çok can kaybının kuraklık nedeniyle olduğu belirtildi. Raporda ölümlerin %90'dan fazlasının gelişmekte olan ülkelerde yaşandığına da dikkat çekildi. 11 binden fazla afetin neden olduğu maddi hasarsa 3 trilyon 640 milyon dolar. Rapor'a göre 1970'li yıllardan bu yana yaşanan afetler sonucu oluşan maddi kayıp da 7 kat arttı. 90 sayfalık rapora göre kuraklık 650 binden .000 fazla insanın ölümüne yol açtı. En öldürücü iklim olayı olarak değerlendiriliyor. Aşırı sıcak hava kaynaklı kayıpların sayısı ise 56.000. Rapora göre iklim değişimi sonucunda daha ağır yıkımlara neden olan hava olaylarının sıklığı da arttı. Raporda afetlere hazırlık için erken uyarı sistemlerine daha fazla yatırım yapılması önerisi yer alıyor. Ancak tabi esas yapılması gereken şey fosil yakıtlardan tamamen uzaklaşmak ve karbonsuzlaşan bir ekonomi yaratmak. Biz buna türetim ekonomisi diyoruz. Türetim ekonomisiyle ancak bu iklim krizinin önüne geçebiliriz bu yeni ekonomik sistemle. Londra merkezli Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Örgütü yayınladığı raporda dünyada ağaç türlerinin en az %30'unun vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Kuruma göre yüzlerce ağaç türü de yok olmaya çok yakın. Dünya Ağaçlarının Durumu isimli güncel raporda tüm dünyada toplam 58.497 ağaç türü içerisinde 17.510 türün büyük risk altında olduğu 142 türün ise çoktan yok olduğu belirtildi. 442 ağaç türü ise 50'den daha az ağaçla varlığını sürdürüyor. Raporda 185 ağaç türü bulunan Türkiye'deki türlerin %7'sini oluşturan 13 türü de tehdit altında. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaç türleri. Tehdit altındaki memeliler, kuşlar, amfibiler ve sürüngenlerin toplam sayısının iki katını oluşturuyor. Dünya Doğa ve Doğa Kaynakları Koruma Birliği'nin Küresel Ağaç Uzmanları Grubunu Eş Başkanı Sarah Oldfield, her ağaç türünün kendine özgü bir ekolojik rolü var. Dünyadaki ağaç türlerinin %30'unun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle koruma eylemini acilen arttırmamız gerekiyor dedi.